Bulaşık hanedeki Osmanlı hanım sultanları. Başbakan Adnan Menderes 1952'de NATO toplantısı için Fransa'ya gitti. Bir ara Paris Büyükelçisini yanına çağırıp sordu. Osmanlı oğulları ailesinin Paris'te yaşıyor olması gerek. Bunlar ne yer, ne içer, neyle geçinir? Büyükelçinin Hanedan hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını gören Menderes, büyük hayflanmayla sana 24 saat mühület, ya Osmanlı ailesinin adresiyle ya da istifanla gelirsin dedi. Bir müddet sonra büyük elçi adresle geldi. Hanedanın ziyaretine giden Menderes, gördükleri karşısında çılgına döndü. Devleti Aliye'yi Osmaniye'nin Ulu Hakanı Sultan Abdülhamit Han'ın 80 yaşındaki hanımı Şefika Sultan, 60 yaşındaki kızı Ayşe Sultan ve diğer Osmanlı hanımları Paris yakınlarındaki bir bulaşık hanede Fransızların bulaşıklarını yıkamaktaydılar. Menderes gözyaşlarını tutamayıp Şefika Sultan'ın ellerine sarılarak "Anne, ne olur affet bizi, geç geldik, dedi. Ayşe Sultan sürgünden 30 yıl sonra gördüğü bu vatan evladına sordu. Sen kimsin? Menderes. Ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanıyım, dedi. Başbakanım. Sözünü duyan Sultan, sevinçten öyle bir çığlık attı ki, kalbi duracak gibi oldu, Bayıldı. Dönüşte harekete geçen Menderes, CHP'nin bütün engellemelerine rağmen istifayı göze alıp hanedan hanımlarının yurda dönmelerine izin verilmesini sağladı. Böylece Osmanoğullarının sürgün hayatını bitirecek ilk adım atılmış oldu.